Cemaate sonradan yetişen kişinin namazını nasıl tamamlar denilmiş e, zamlı sureleri okur mu diye de eklemişler. Yani cuma namazı mı, vakit namazı mı, her neyse. E, cuma namazıyla alakalı ise e, kazaya kalan namazın kazaya kalan rekatı imamla beraber değil de tek başınız olduğunuz zaman nasıl kılınırsa öyle kılacak. Diyelim ki siz akşam namazının bir rekatını kaçırdınız, iki rekatına yetiştiniz, değil mi? Evet. Kalktığınız zaman siz birinci rekat ikinci birinci rekatı kaza edeceksiniz. Yani başta nasıl kılıyorsak o aynen şekilde. Aynen öyle. Ya Sübhaneke okuyacağız tabii Fatih, aynen. Yani o tek başınıza kıldığınız zaman birinci rekatı nasıl kılıyorsanız şu anda da fiilen tek başınıza kılmaktasınız yani. zaten aynısını kılacaksınız. Evet. Teşekkür ederiz kıymetli hocam.